Alhamdulillah, Rabbi'l-âlemîn, <gülüyor> ve salatü ve sallamu 'ala Rasûlînu Muhammad, Sallu ala aleyhi ve sâbihi jma'în, cûlû 'ala Rasûlîna Muhammed, cûlû 'ala tabib gulûbîna Muhammed, cûlû 'ala şifâi dînûbîna Muhammed. Bismillahi Ya eyaletin âmanu jtenibu kâfîra min <gülüyor> al-zân. وَلَا تَجَسَّسُوا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Değerli kardeşlerim, Müslümanlık, insanlığın dünya ve ahiret saadetini tesis eden bir din olarak insanların, bireylerin, Müslümanların iç ve dış temizliğini, maddi ve manevi temizliğini fiziki ve kalbi temizliğini önemser. İşte bu düşünceden olmak üzere bir Müslümanın dış yapısı, dış görüntüsü temiz olmak zorunda olduğu gibi kalbi de düşüncesi de temiz olacaktır. Bir insan, bir Müslüman düşünce olarak hatalardan arınmış bir imana sahip olacak, kalbi de temiz olacak, her şeyi temizlik üzerine kur, kurulacak. Değerli kardeşlerim, Hucurat suresinde okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala Müslüman kullarına hitaben su izandan, kötü düşünceden uzak durulması em emrediyor. Estağfirullah ya eyühellezine amanu jetribu kesiran min azzan. Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçınınız buyuruyor. Bir Müslüman her zaman müsbet düşünce içerisinde olmak, iyi şeylerle birlikte olmak, hüsnüz an sahibi olmak durumundadır. Bir insan, herhangi bir konu hakkında, herhangi bir kimse hakkında kötülüğe dair 90 tane delili var, ama 10 tane de iyiliğe dair bir ihtimal var ise, o 90 delilin hepsini atar, İyilik ihtimalleri üzerinde durar. Çünkü bir insan iyi düşünmek, iyi davranmak durumundadır. Peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki اِيَّاكُمْ مَظَّنْ فَاِنَّا zan اَكْذَبُ hadis. Sakın olay ki zan yapmaktan, kötü zan sahibi olmaktan uzak durunuz. Çünkü zan sahibi olmak yalanların en kötüsüdür. En kötü yalan su-u içerisinde bulunmaktır. Bir insan normal bir sözü tahrif ettiği zaman bile bile yalan söylediğinde o yalandır zaten. Onun gerçeği bir şekilde ortaya çıkar ama zan olan bir şeyde kesin bilgi sahibi olmadığı halde bir şey gerçekmiş gibi ifşa ederek su-u ile söylemesi Yalanların en büyüğü haline gelmiş oluyor. Onun içinde bir insan suizan sahibi olmaktan uzak durmalı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kafirlere anlatırken buyuruyor ki, inyette bir ona Onlar ancak suizanın, kötü zannın peşinden giderler. Hep uyduruk kaydırık işler peşindedirler. Kendi kendilerine evhamlı şeyler üretirler. Ve sonra onlar gerçekmiş gibi peşine takip eder giderler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün Kabe'ye geldi. Kabe'yi öpüp dedi ki ey Kabe sen ne temizsin. Senin kokun da ne temiz. Mâ atyabu ki ve atyabu rihik mâ a'zamu ki ve a'zamu sen ne büyüksün. Senin kokun da ne büyük. Muhammed'in yedi kudreti elinde ona Allah'a yemin ederim ki senin bu kadar büyüklüğüne rağmen Allah katında mümin insanın değeri senden daha büyüktür. Mümin insan Allah katında senden daha hoştur. Çünkü onun malı kanı ve kendi, malı ve kanı kutsaldır ve onun hakkında asla izan edilmez. Mü'min Kabe'den daha değerliymiş neden? Üç yönden dolayı bir kere mü'minin malı kutsaldır, gasp edilemez. Mü'minin kanı kutsaldır, kanına dokunulamaz bir de mümin hakkında su izan'da kimse bulunamaz. Mümin hep iyi şeyler düşünür, iyi şeyler düşünülür mümin hakkında. İşte bundan dolayı diyor Peygamberimiz, kâbeden bile mümin daha değerlidir. Ve değerli kardeşlerim, hüsnüzân sahibi olan bir insan, bunun nefsinin bir terbiyesi olduğu kadar aynı zamanda bu bir iman gücüne de işarettir. Bir insan ne kadar kendine hakim olabiliyor, hüstü sahibi olabiliyor ise işte bu insan dirayetli bu insan kudretli bir insandır. Bu insan imana güçlü bir insandır. Çünkü yalnız Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'a tevekkül eden bir insan içinde engellerin hepsi birer hiç mesafesindedir. Hiç boş şeylerle vakit kaybetmez. Onunla bununla uğraşmaktan, oraya buraya dalaşmaktan, herhangi bir kimse hakkında kötü düşünmekten sürekli olarak uzak durur. İşte bunun içindir ki hüsnüzan sahibi olmak demek, aynı zamanda kalbi temiz insan olmak demektir. Kimler hüsnüzan sahibi olabilir? İyi kalpli, iyi düşünceli insanlar. Ama bir insan insan kendi yapısında fitne fucur var ise kendisi de bozuksa başkasını da hep bozuk düşünür. Hani Efendimiz aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ya, mümin müminin aynasıdır. Bir insan başkasında ancak kendisini görür. Başkası hakkında düşündüğü şey esas itibariyle kendisiyle ilgili düşüncelerdir. Tabii ki bir insan hüsnüzan sahibi olduğu zaman Hüsnüzan sahibi olduğu zaman bunu sadece sözüyle de ifade etmesi yeterli değildir. Ya aynı zamanda kalben buna iman etmeli, inanmalı, kendi nefsini de ikna etmeye çalışmalıdır. Bir adam kötülük yapmış, kötülük olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum ben o düşünceyi taşıyorum ama başkalarına karşı izan sahibi olmamak için Öyle değil böyle diyorum ama gerçekte farklılısını düşünüyorsam bu yapılan doğru değil. Başkalarına iyi niyet beslerken aynı zamanda bir insan kalbiyle de bunu hissetmeli bilmelidir değerli kardeşlerim. su izan sahibi olmak bir mümin için kötü bir haslettir de bundan daha kötüsü yok mudur? Elbette vardır. Suizan sahibi olmaktan daha kötüsü izan ettikten sonra kötü olduğunu kötü bir iş düşündükten sonra bir de onu derinlemesine deşmek araştırmak gizli olduğu bilinen işleri araştırmaya durmak bu daha kötüsüdür çünkü bir mümin suç işlemiş olabilir hata etmiş olabilir bunu derinlemesine araştırmaya kalkmak, bu bir insan için su izandan daha kötü bir durumdur. Onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, kim mümin kardeşinin suçlarını araştırmaya kalkışırsa, Allah onu evinin en gizli yerinde bile olsa hataların ortaya çıkarır, insanlara rezil eder ve Allah onun ayıbını açarak o insanı mahcup eder. Onun içinde bir insan su izan sahibi olmaması gerektiği gibi su izanın vesile olacak işlere de araştırmamalı değerli kardeşlerim. Hani buna bir örnek vermemiz gerekirse mesela bir arkadaşını bir bayanla sokakta yürüdüğünü gördüğü zaman iğne sahibi bir insan nedir? Ya hanımıdır ya kız kardeşidir. Mahremlerinden birisidir diye düşünür. Kötü zan sahibi bir insan da hemen yapıştırır. İşte gayrimeşru bir insanla beraber diye düşünür. Aynısı bayandır ama iyi düşünce kötü düşünce. İşte birine gördüğü zaman bu kazanmış almıştır. Bir başkasına da der ki işte çalmıştır. Aynı şeye önemli olan nedir? Düşünce olarak temiz düşünce içerisinde olması. Çünkü mümin, mümin kardeşini ancak kendisi gibi düşünür. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz hikaye kıssa Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı üzere meşhur bir ifki hadisesi vardır. Hz. Ayşe validemize bir gün bir savaş dönüşü en sona kaldığında tüm grup gitmiş. Hazreti Ayşe validemiz orada unutulmuş. Sahabelerin en sonunda gelen bir zat da onu getirirken bildiğiniz meşhur iftira atılmıştır. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'le bu iftiraların iftira olduğu beyan edilmiş. Hazreti Ayşe validemizin ve Hazreti Safvan'ın Safvan'ın masumiyeti Kur'an-ı Kerim ayetleriyle teyitlenmiş. İşte Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri bu hadiseler öyle yaygınlaşmış ki tüm sahabeyi kapsamış. Herkes bu işin daha ayet inmediği için gerçeğinin ne olduğunu bilmiyor. Sükunet içerisinde merakla bekliyorlar. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri hamına, hanımına gelip diyor ki ey hanım sen böyle bir iş yapar mısın? Hazreti Ayşe'nin yerinde olsaydın sen bir şey yapar mıydın? Yok yapmazdım diyor. Kendisi de diyor ki ben olsaydım düşünüyorum ben de kesinlikle yapmazdım. Ve öyleyse diyor bak ey hanım Ayşe senden daha faziletli bir hanım sen yapmazsan o daha yapmamıştır. Aynı şekilde Safvan da benden daha hayırlı bir insan ben yapmayacağıma göre o da haydi haydi yapmamıştır daha insanların vesveseyle şüphe içerisinde meraklandığı bir dönemde Ebu Ayyübel Ansari Hazretleri hükmünü vermiş. Ben olsaydım yapmazdım, o da yapmamıştır. Sen olsaydın yapmazdın, Hazreti Ayşe de yapmamıştır diye kanaat belirtmiş ki, işte o zaman لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ Ayet kelimesine hazır olmuş Allah Teala buyuruyor ki, ey müminler siz onu işittiğiniz zaman kendi nefsinizde mümin erkek ve mümin kadınlar bu kesinlikle bir iftiradır olamaz demeli değil miydiniz? Burada Kur'an-ı Kerim'in bize aynı zamanda bir edebi talimi de var ki demeli değil miydiniz? bir mümin hakkında böyle bir iddia, iftira duyduğunuz zaman, gerçeğini bilmediğiniz takdirde hemen olmaz, olamaz böyle bir şey diye tepki göstermeliydiniz. Değerli kardeşlerim, suizan mümine yakışan bir özellik değildir. Mümin, mümin kardeşleri için hep iyi niyet sahibi, hüsnüzan sahibi olur, olmalıdır da. Ancak, Su izan sahibi olduğu zamanda bir insanın en kötü su izanlı hanımına karşı, ailesine karşı olandır. İşte bunun içinde Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir erkeğin evine baskın yaparak aniden gelip kapıyı açıp girip hanımını teftiş ediyor olmasını yasaklamıştır. Çünkü bir insan hanımı hakkında, ailesi hakkında her zaman müspet düşünür. Ki toplumumuzda yaşadığımız problemlerin temelinde de bu ailedeki güvensizliğin, iç huzur bozulmasının nereden nereye vardığını hepimiz görüyoruz. Onun için de bir insan şeytana, vesvesesine fırsat vermeden kendi gibi emin olduğu zaman çevresi içinde aynı güveni, huzuru hissetmek zorundadır. Bir insanın hayatında en fazla güveneceği kimse de hanımıdır, ailesidir. Onlar hakkında hep iyi şeyler düşünmek zorundadır. Tabii ki bir insan suizandan çevresi için uzak durması gerekiyor. Ancak kendisi de Su suizanına şüpheye vesile olacak işlere de mahal vermemelidir. Bilirsiniz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Hazreti Safiye Validemizle birlikte otururken birden Safiye Validemiz çıkmış gitmiş ki, gece karanlığı iki tane sahabi yürüyor. Peygamberimiz de onlara işaret ederek demiş ki bakın, bu benim hanımım Safiye'dir. Sahabeler ya Resulallah biz sizin hakkınızda şüpheye mi düşeriz ki sizden böyle bir kötü gayrimeşru bir ilişki düşünemeyiz şeklinde ifade ettikleri zaman buyurmuş ki ben şeytanın sizin kalbinize bir vesvese atmasından korktum. Siz belki düşünmezsiniz ama şeytan bu kalbinize vesvese verebilir. Onun için de bir insan kendi yaptığı işlerinde insanların tereddütüne su izan etmesine vesile olacak işlerden de uzak durmalıdır Ramazan günü seferidir hastadır oruç tutamıyor olabilir öyle ne yapmalı orucunu yediğini başkalarına göstermemelidir gören 100 tane insan bu hasta kesin biliyoruz hasta olduğu içindir ama 10 tanesi de yok kardeşim kocaman adam şu kötülüğü işliyor, Ramazan'da oruç yiyor, bankadan faiz yiyor, haramların peşinde, rotobayesinde gördüm, bilet alıyordu diye düşünmesine vesile olacak işler yapmamalıdır. Onun için de alışveriş ederken içkili bakkaldan da, piyango satan yerden de bilmem haramlara adı çıkacak herhangi bir işten uzak durmalı. İnsanların kendisi hakkında hüsnü zan beslemelerini sağlayacak işler yapmalıdır. Caminin önünden geçiyorsa, bu adam bey namaz dedirtmemeli, namazını kılmalıdır. Ama karşıdaki olan insan da caminin önünden cuma ezanı okunurken geçtiğini gördüm, camiye girmedi, öyleyse namaz kılmadı diye düşünmemeli. Bir başka camiye yetişmeye çalışıyor diye, Düşünürken hüsnü niyetle düşünmeli ama kendi davranışlarda da yanlış anlaşılmalara yol açabilecek işlere fırsat vermemelidir değerli kardeşlerim. İşin özü budur. Hani çok meşhur bir hikayedir son zamanlarda pek çok yerde yazılıdır havalanındaki hikaye. Hani bir gün bayanın birisi havalanında uçağını beklerken çantasını çıkarmış. Çantasından bisküvit diyor Elinde kitap. Yanına da bisküvit koymuş. Bir yandan atıyor. Tabi aynı anda bir başka erkek de gelmiş. Oradan bir tane bisküvit alıyor. Bir kendisi bir o adam. Bu böyle devam ederken kadın hem yanındaki yabancı erkeğe ses edemiyor. Hem de bir yandan dişini gıcırdatıyor. Şu aç göz adam benim bisküvimi yiyor diye bu devam ederken son tane kalmış. O bisküvi e, paketinin içerisine son tane aldığında erkek hızla elini atıyor. O son parçayı da bölüyor. Yarısını verip kendisi yiyor. Tabi bayan çok sinirle bebeğini almış giderken, o adam da kitabını okumaya devam ederken uçağa biniyor. Uçakta çantasını açtığında kendi bisküvi paketinin yanında olduğunu görüyor. Mer bu benim için diye düşündüğü zaman esasiyen kendisi onun için insanlar her zaman hüsnü zan sahibi olmalı o halindeyken e, insanlar ilk attıkları adımları hararet içerisinde ani hareketlerine de dikkat etmelidir değerli kardeşlerim Tabii ki suizandan kötü düşünceden bahsediyoruz ki İslam insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu, güzelliğini temin ve tesis eden bir din olarak her zaman iyi şeyler yapmasını, iyi şeyler düşünmesini ister ki işte bunun bir tezahürü olarak da mümin insan dünyada da cennetteki gibi yaşayan insandır. Dünyada da Allah cennette yaşamasına zemin hazırlayacak adımlar atmasını ister ki kötü insan hep hayatı komplo teorileriyle, psikolojik baskıyla, onunla bununla kavga ederek geçerken, mümin insan hep insanlara faydası dokunan, hep müsbet düşünen, kendisine gelen kötülüklere de, göğüs gelen insandır, insan olmalıdır. Hasta ruhlu olmaktan uzak durmalı değerli kardeşlerim. Bu konudaki önemli bir hadis-i şudur ki, Meşhur 40 hadiste zikredilen فَمَنِ اتَّقَالْ fakat فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ Vardı. Hani Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'ın haramları bellidir. Helalleri de bellidir. Bir de bu ikisinin arasında kalan şüpheli şeyler vardır. İnsanın şüpheli şeylerden de uzak durması gerekir. Kim ki bu şüpheli şeylerden uzak durursa dinini de ırzını da korumuş olur. Uzak durmayan insan da bunları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Onun için attığı adımlarda da her zaman müsbet düşünce içerisinde olmalı. Şüpheye ve neden olacak işlerden kendisi uzak durmalıdır. Karşıdaki insan da aynı şekilde bunu düşünmelidir, değerli kardeşlerim. Tabi bu noktada bir başka önemli söz de Hazreti Ali Efendimizin sözüdür. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki sakın ola ki insanın aklına reddedilecek bir şey yapma. Aklen makul görülmeyecek işlerden uzak dur. Ve her ne kadar yaptığın işin senin düşüncene göre mazur bir tarafı olsa bile belki bunu gören kimse onu çirkin kabul edip de ondan uzak durur ve senin mazeretini kabul etmez. Onun için insanların anlayışla karşılamayacağı işlerden uzak durup şüpheye mahal vermemek gerekir. Ve son olarak da son olarak da bir insanın en kötüsü ailesine karşı olan olduğu gibi en iyi kardeşlik görevi de insanın ihsanuz zann-ı bi ibadillah Kardeşlik hukuku içerisindeki görevlerden birisi Allah'ın kullarına, tüm müminlere karşı hüsnüzan sahibi olmaktır. Ve değerli kardeşlerim, bir insanın en önemli hüsnüzan sahibi olması gereken de yüce Rabbimize karşıdır. Hadisi kutsîde Rabbimiz buyuruyor ki: Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl zannederse, nasıl dilerse öyle sansın. Onun içinde derse ki, yani Allah beni bu yaptıklarımdan dolayı cehenneme koyacak belamı verecek. Hep kötü şeyler düşünürse o kötü şeyler başına gelir. İyi şeyler de düşünürse müsvet düşünceler içerisinde olursa Rabbimiz hakkında kendisine de dünyada da ahirette de iyi şeyler, müsbet şeyler verilir. Onun için hep iyi düşünce içerisinde olmalı bir insan. Ve son hadis-i şerifte de Efendimiz aleyhissalatu vesselam dünyadan ayrılışlarından üç gün önce, vefatından üç gün önce son hadislerden biri olarak buyurmuş ki La يَمُوتَنَّا حَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسُنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ Sakın ola ki hiçbiriniz Allah'a hüsnü zan sahibi olmadan ölmesin ölürkenki son düşüncesi hep bu olsun. Hep iyi niyet düşüncesi içerisinde olsun. Aksi takdirde kötü düşünce içerisinde olursa o kötü düşünce kendisini bulur değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemize hüsnüzan sahibi olmayı insanların şüphelerine neden olabilecek işlerden de uzak durmayı nasip eylesin. Vesveseden ve kötü düşüncelerden bizi masum eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.